Sevgili Diyanet Televizyonu seyircileri, hoş geldiniz, sefalarla geldiniz yine bu akşam meclisimize, hasbihalimize. Bilindiği gibi her salı bu saatte Ankara'da, Altındağ, Hamam önünde o meşhur hamamın hemen arkasına düşen Tarihi Mevlevi Hanede canlı olarak bir muhterem konuğumla beraber edebiyat sohbetleri yapmaya devam ediyoruz. Tabii mekanın da çok büyük tesiri var. Şehir inşa ederken belki biraz daha dikkatli olmamız gerektiğine dair çok güzel bir örnek teşkil ediyor bu muhit. Etraf o kadar güzel yapılmış, binalar o kadar şık duruyor, edepli duruyor, kibirsiz, güzel duruyor ki insan bu muhite geldiği zaman adımları yavaşlıyor, başa önüne eğiliyor, biraz daha, biraz daha çelebi davranma ihtiyacı hissediyor. Mekan önemli tabii. Erzurum'da bir yere gitmiştim. Bir kahvaltıya davet ettiler. Eski Erzurum evleri tarzında bir mekandı. Orada içime gelen düşünce, oradakilerle de paylaştım. İnsan burada günah işlemek istemez ya. Aklına gel, Utanır yani. Utanır. Tabii insanoğlu her şeyden olumlu ve olumsuz etkilenen bir mahluk. Olumsuz etkilere sanki biraz daha mütemayil gibi. Yani çünkü yalan... Fare deliğinden girer, doğru kapılardan sığmaz derler. İyi olmak mücadele istiyor, gayret istiyor, istikrar istiyor, akıntıya karşı yüzmek gibi. Her an mücadele lazım. Bir kere nefis gibi bir iç düşman var. O varken başka bir şeye ihtiyaç yok da dışarıda da bir sürü düşman eksik değil. Fakat şiirimizden çok güzel dersler de alıyoruz. Yani... Nasihat var mı? Var. İbret, hikmet var mı? Var. Güzel insan olmak mümkün, zorsa da mümkün ve fakat lazım. Bu dünyaya boşuna gelmedik. Bugün konuğum sohbet dostum, arkadaşım, hocam Ömer Demirbağ, doçent doktor Ömer Demirbağ, Van 100. Yıl Üniversitesi'nden teşrif ettiler. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük. İyisinizdir inşallah. Hamdolsun. Evvela düzelteyim ben doçent değilim. Allah Doktor Rabbim. öğretim görevlisiyim. Allah razı olsun. Eksik olmayın hocam. Aslında harf değil mi siz? Palulu. El Aziz Palu kazasından. Şimdi kiminle yapmak istersin bu sohbeti programda veya hariçte diye sorulsa çok az sayıda bir elin parmağına ulaşmayacak sayıdaki üstadlarımdan biri şüphesiz hocam. Hocam da Kendisiyle hayli gecikmiş bir tanışma esnasında evet. Van'da lütfederek iltifatlarını bizden esirgemediler. Epey zamandır takip ettiklerini de evet. ifade ederek çok ortak noktamız var. Ya yani Birbirimizi kolay anladığımızı düşünüyorum. Biz burada sohbet edeceğiz. Sizler de oradan dinleyin lütfen. Kulak verin. Can kulağınızı açın bana sorarsanız. Yani... Ağızdan çıkan kulaktan döner, kalpten çıkan kalbe gider der eskiler. Hocam kalpten söylüyor. Demedi demeyim yani. Allah kısmet ederse kısa sayılmayacak bir program için. Kısa sayılmayacak bir süre. Yaklaşık 90 dakika sizlerle beraber olacağız. Ben şimdi gerizgahı süslemeyi şunu bunu bir kenara bırakıp, yayıncılığı, profesyonelliği şunu bunu da göz ardı edip, hocama dönüyorum ve soruyorum hocam. Bizim şiirimiz neden bahseder Allah aşkına? <gülüyor> Mevzu nedir ya? <yana? gülüyor> Buyurun efendim. Efendim e, şiir tabii bir sürü tanımı var. Daha önceki programlarda da buna temas etmiştik. Yeryüzünde ne kadar şair varsa o kadar şiir tanımı vardır ancak e, şiir aslında ruhun kelam yoluyla dışarı sızmasıdır. Allah! insan ruhunun kelam yoluyla dışarıya sızmasıdır. Ruhta ne varsa dışarıya da o sızar. Evet. E, kişide sadece şiir varsa ve başka bir şey yoksa doğrusu çok hayra alamet değildir. E, nitekim bahseden ayetler ve hadisler vardır ama şiirin gerisinde bir ruh varsa işte o zaman şiir hakikaten eşsiz bir hal alıyor. Düşünün ki Kabe duvarına kadar tırmanabiliyor. tırmanabiliyor. Evet. Evet. O hale geliyor. Şair bir yönüyle cücedir. Öbür yönüyle de dev. Ortası yok. Zaten sağlam adamdan sanatçı çıkmaz. Yani, yani bir miktar böyle evet yani bir, bir iki tahta <gülüyor> eksik olacak. Başka çare yoktur yani. <gülüyor> ya bazen söylüyorum da şair dostlarımızın incinmelerinden de endişe diyorum. Vallahi kız verilir mi bir düşünmek lazım. Evet. Evet. <gülüyor> yani biraz evet. uçarı oldukları değil mi efendim? Evet. Biraz Evet. Zaten kaotik e, oldukları sanki şiirin kelime manası şuurdan geliyor. E, muhtemelen deliliğin şuurlaşmış hale şairlik. Evet. Yani meczupluğun, deliliğin biraz şuur prangası altına alınmış haline şairlik diyebiliriz. Nitekim binlerce şairimiz var bu yönden hamdolsun. Çok bereketli çok bir zenginiz, milletiz. Yani, bereketli abi, bir evet. milletiz. Yani mesela sadece 18. yüzyılda sadece divan edebiyatı alanında 10.000 divan şairi yetişti. Allah, Allah. Divan, Sadece bir yüzyıl, Allah bir Allah. asır günümüze gelmiş. Ya hocam ben gayet çekine çekine rakam telaffuz ediyordum. 10.000 hadet... divan şairi. Allah Allah. Ve o kadar çok şiir genlerimize kadar sinmiştir ki, düşünün dünyanın her yerinde anneler bebeklerini uyuturken bunu e-hecesinin tekrarıyla yaparlar. E-e-e bu bebeği uyutmak. Sadece bizdedir çocuğa şiir söylemek, ninni dediğimiz hadise, bizim kültürümüzde var. Atam tutam menseni, şekerak atam menseni, akşama baban gelende ögüne atam menseni. Bu bir Azeri ninnisidir, daha sonra sevilmiş, Türkileşmiş günümüze kadar gelmiş. E düşünün, daha bebek konuşmayı öğrenmeden şiir dinleyerek büyüyor. <gülüyor> Güvercinlerin çektiği niyet kağıtlarından tutun, kışın bizim zamanımızda, şimdi pek yok ya, Çocukların birbirine söylediği bilmecelere kadar her şey şiirseldir bizde. Mesela e, bizim bilmecemiz çok bilinen bir şeydir. E, narta, e, çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin, bin tane. tane. <gülüyor> bunlarmış narmış. Fakat oğlum küçükken bunu sorduğumda yapboz dedim demiş. <gülüyor> kendi kafasına giriştim. Daha yavaş. doğru, evet. <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> evet daha bakın doğru. Bu da taneler falan kafiyelidir, bayağı <gülüyor> ahenklidir. Fakat bir Amerikan bilmecesi. Maydanozla fil arasında ne fark var? Gibi. Bu bir Amerikan bilmecesidir. Maydanozla? Cevap, fil arasında. Cevap. Fil maydanozu yer, maydanoz fili yiyemez. Bakın bu kadar ruhsuz. Bu mu espri yani? Bu Kumulükte. bir bilmece. Bakın şiirsellik sıfır. Evet. Bizde ise bilmecelere kadar, oldukça kötü, yani, hatta ninelerin güzel. beddualarına kadar, evet. manilere kadar her yere şiir sinmiştir. O kadar müthiş ki, Mesela çocuğa söylenen ninniden tutun, ölüm üzerine söylenen ağıtlara kadar bürünmediği şekil ve kınık yoktur. Allah Allah. Şiirin girip çıkmadığı yer kalmamış. <gülüyor> Doğu kültüründe şiir bu kadar tabii fazla olunca, bu kadar taşkın olunca doğal olarak düz yazı geri kalmış. Evet. E bizden bir Tolstoy niye yetişmemiş? Şiir çok baskın çünkü. Yani bunu bir üzüntüyle evet. ifade etmenin de yeri yok belki. Orası. Tabii bu şiir çok fazla. Durum budur. Evet. Yani... yani bir tercih meselesidir. Evet. Doğu milletlerinde diyebilirim ki e, milli yeteneksizlik vardır düz yazıya karşı. Mesela bir saz şairine hayatını anlatmasını isteyin. Dörtlükler halinde çalıp söyleyerek mükemmel anlatır size. Ama aynı saz şairine bir dilekçe yazdıramazsınız. <gülüyor> Çok gördüm örneğini. Vaktiyle, aynı vaktiyle öyle. <gülüyor> biz mektup yazarken eskiden mektup vardı. Gençler bilmeyebilirler. Şimdi mektup eskiden <gülüyor> yazılırdı. Postaya verilir. Merak yani, ediyorum. Evet. Gençler mektubu biliyor mu ya? yani Bil, bilmeyen varmış. Bir parma kaldırabilir misiniz? Ben görmedim mektup falan. Yok, halisenin içine girmek istemiyorlar. <gülüyor> Ama hakikaten görmemiş olabilirler evet, ya. Yani. Evet, mektup vardı. mesela mektup yazma düz yazı ya. Evet. İşte sevgili kardeşim diye başlardık. Ondan sonrasını bir türlü getiremezdik. Saatlerce düşündüğümüz olurdu. Hiçbir şey aklımıza gelmiyor ya. Orada havalar nasıl? Sanki hiç meteoroloji yok. Hiç kimse bir şey bilmiyor. <gülüyor> Bunları sorardık. Düz yazıya karşı ee, zaten roman, hikaye hepsi tanzimattan sonra gelmiş bize. Bütün evet. geçmiş hepsi 150 sene. Yani batıdaki gibi asırlar değil bizde. Düz yazı zannediyorum şiirdeki baskın havadan ötürü bizde çok fazla gelişmemiş. Ya Üstadım belki biraz sadet harici ama gelince de fena gelmiş ya. Bizde çok muazzam nasirler görüyoruz. Evet. Değil evet, mi? Evet. Mesela hayran olduğum birkaç ismi zikretmeme müsaade edin. Hercemet Ekrem Birkaç romanını evet. okudum aklım başımdan gitti. Onlar ya. dahi şiirsel. O, şiir... ha, şiirde doğru. <gülüyor> Şiirden <gülüyor> ayrı bir şey düşünülemiyor. Yani şiirin dışında bir şey adeta yok bizde. Evet. Laedriler var, neler neler var, mezar taşları var, vakfiyeler var. Şiirin girmediği bir yer kalmamış. Refi Cevat Olunay. Evet. Refik Halit Karay. Evet. Ya okurken bakıyorsunuz şiir mi yazdı kardeşim hakikaten. Evet. Demek ki evet. o şiiriyet... E tabi... Ercüment dedim, Ercüment Ekrem diye başlay Babası evet. Recaiz Adem, Mahmud Ekrem ne olacaktı evet. ya? Evet. Yani. <gülüyor> şimdi üstadım siz böyle kendi şehrinizden bahsedilirken böyle biraz zorlanıyorsunuz pek. Ama kaçmak yok. <gülüyor> <gülüyor> kaçmak yok. Şu beyti ben okuyacağım da gerisi hakkında sizden yardım isteyeceğim şimdi. Müstefilin, müstefilin, müstefilin, evet. müstefilin. <gülüyor> böyle var veznine de bakalım yani böyle kulağımız alışsın. Ya Rab benim her müşkilim lütfunla sen asan buyur. İnsan yarattın zahirim. Hem batınım insan buyur. Ne güzel söylemişsin hocam. Yani dışımı insan yarattığın gibi bana evet. lütfet. Evet. Kamil da olayım. Evet. İçimde insan olsun. Amin hocam. Yani Hepimiz batın, adına amin. Mesela ceketimizi çıkarıp Teskil yine bilir miyiz? Çirkin olur, görünür. Olur. Hangi insan içinin dışına çevrilmesinden rahatsız olmaz? Allah öyle bir hale getirsin istiyorum ki içim dışına çıktığı zaman. rahatsız ol olma yani. elbette. İçim de dışım gibi olsun. Hem batınım insan buyur dediğim bu. Ve tabii müşkil mesele değil mi efendim? Zor. Zor. Yani insan kendisiyle yüzleşmesi işte. Yani beni her, her gizlediğimi bilen Allah evet. var. Ve bugün dünyada örtüyor, örtülüyor. Kaidenin gereği bu ama bir gün açığa çıkacak. İmtihanların en büyüğü insanın kendisiyle güreşmesi. Allah insanı kendi kendisiyle güreştirir. Galip diyor ya, galibin ağyarı galiptir, Hicap oldur ki ol. Galipten bu mısıra geçer. Galibin, galibin ağyarı galiptir, Hicap oldur ki ol. Esas perde orada. İnsanın kendi kendini aşabilmesi. Mesele oradır. Şunu mu demiş o hal, nevi de öyle değil mi? Ferhada öz vücudu dağlarca hail evet. Yoksa değildi aciz ol bir sütun elinden. Evet. O dağı delerdi diyor Ferhat. Mesele evet. değildi diyor. Dağ yani dediğin ne ki? kendini delebilirdi. Ama kendini vardı. aşamadı diyor. Evet. Kendini aşamadı, Egosuna mağlup oldu. Egosuna mağlup oldu dediği adam Ferhat. Ferhat evet. <gülüyor> yani şirin için <gülüyor> evet. can veren adam. Evet. Allah Allahu Ekber. Hangi seviyelere davet ediyorlar insanı? Yani şöyledir. Malumdur. Çok da meşhurdur. Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Harpten dönüşte Medine'ye girişte diyor ki büyük cihada giriyoruz artık. Evet. Herkes hayrette. Ya Resulullah cihat bitmedi mi? Sabah. Biz evlerimize dönüyoruz. Evet. Asıl cihat nefsinle yaptığın cihattır diyor. Kendine kendi kendisiyle güreşebilmek bu işte. Nefsinle yaptığın cihattır ve bunu kim başarabilir? Yani çok anlatıldığı için böyle fazla anlatılan şey adet hükmüne geçiyor ve etkisi kalmıyor. Ya da kamaşma halinde anlayamıyoruz pek. Hazreti Hazreti Ali'nin ünlü düşmanla cenk etmesi. Müslüman olmayan birisiyle harp ediyor. Ve Hazret Ali güçlü, kuvvetli, yiğit bir insan. Karşıdakini bir şekilde altına alıyor. Kılıcı dayatıyor boğazına. Artık hiç kurtuluş yok. Hazret Ali her tarafından yakalamış. Alttaki bütün kinini son bir hamleyle tükürüğüne veriyor Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor. Çok bilinen bir olaydır. Tükürür tükürme Hazreti Ali bırakıyor. Bırakınca hayret bu defa. Niye beni bıraktın? Hani öldürecektin? E diyor ki ben seninle Allah için harp ediyordum. Yüzüme tükürünce doğrusu çok öfkelendim. Kendim için öldürmüş olacağım seni. Ben kendim için kimseyi öldürmem. Allah Allah. Mesela bu işte. Allah Allah. Ben kendim için kimseyi incitmem diyor Hazreti Ali. Yani bu ince çizgi. Evet. Araya ben hem girdim. De, hem de o sırada. Hem, hem de, de o sırada. Otur. Yani saniyeler meselesidir. O sırada öfkesine bir an mağlup olsa adam anında gidecek. İnsan psikolojisine evet. namına söylenen her şeyi ters yüz eden. Evet. Evet. <gülüyor> adeta 200 ile giden aracın takla evet. atmadan da diye durması evet. gibi müdhi hiçbir evet. nefis emni, nefis kontrolü. Evet. Buna şimdikiler oto kontrol falan diyorlar da işte bu diye mi nefis muhafaza, evet. Kendi kendini kontrol. Evet. Gülzar ümmit solmasın avucum dahi boş kalmasın. Amin. Bir damla zayi olmasın ey rahmeti ihsan buyur. Nisan. Ey rahmeti Nisan buyur. Hocam bunu iyi anlamadığımı itiraf edeyim. <gülüyor> nisan Nisan yağmurunu talep ediyorum. Nisan yağmuru rahmettir. Ümit gül bahçesi solmasın, avucum boş kalmasın. Bir damla zayi her Nisan yağmuru. Evet. Buyur ki zayi olmasın. Hocam edebiyatımızda bir klasik Nisan yağmuru evet. yoluyla son tahlilde onun bir süreçten geçerek inci olması, evet. dürdane, fez bereket feyiz, bereketi evet. temsil etmesi. Öbe yani, Nisan'dan dönen tek lülü işahvarası sesine geçer ya. Yümninat'ından güher olmuş. olmuş Fuzuli sözleri öbe Nisan'dan dönen tek lülü işahvarası. Evet. Böylece efendimiz Aleyhisselam'a bir telmih yapılıyor aslında. İnsanlık, evet. insanlığın incisi. Maksadı olan, en evet. güzeli olan... Dürriyetim. Dürriyetim. Evet. Yetim kelimesi orada öbür manasıyla da yer alıyor tabii herhalde. Tabi tek yani şu şekilde babasız anlamına Baba gelir kız. esas anlamı o. Dürriyetim de yani Allah tarafından vesilesiz halk edilmiş. O anlama gelir yani eşsiz. Kalbim ki aşktan serteser, yangın yerinden bin beter. Mecnun gelip benden diler bir zerresin ihsan buyur. Mecnun'un da imreneceği bir aşk seviyesine çıkar beni mi diyorsunuz? <gülüyor> Hayır, bu bir gelenektir. Gelenektir. Edebiyat, divan edebiyatında şairlerimiz Mecnun'la yarışır. Yarış. Biraz da hatta omuz atıp geçerler falan. <gülüyor> zamanlar yarışıyorlar. Sonra Mecnun'u geride de bırakıyorlar. Yani mesela men de Mecnun'dan fuzun aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık menem Mecnun'un ancak adı var." Fuzuli söylüyor. Evet. Fuzuli ile çağdaş mesela hayalide görüyoruz. Çok ünlüdür. Bestelenmiştir de. E, aşk bir rüşhan ilahidir benem pervanesi şevk bir zincirdür göndüm anın divanesi kan de bilsin şaha aşkın dergehi adabını kuhkan bir dağ eri mecnun yaban divanesi şu hor görüşe bakın siz mecnun ne anlasın aşkı evet, evet. ferhat ne bilsin Nereden bunlar bilecek, dağlı evet. ovalı adamlar mecnun dağ eri mecnun şöyle adamı <gülüyor> ya, <evet. gülüyor> yaban divanesi evet. yine şey de var yine hayalden aklıma geldi diyor ki nar e, narı dilden zahir etsem bir şerer alem yanar dursa birdem sineyi suzanum içre gam yanar Kaysa eydün ben beladeştinde sergerdan iken uğramasın yanıma billahi ol sersem yanar Bu son beyitteki nükteye müsaadenizle bir dikkat çekeyim sevgili seyirciler yani hocam söylüyor da şimdi bunu kaçırmayalım lütfen Kaysa evdün ben beladeştin de sergerdan iken uğramasın yanıma billahi olursam yanar. Söyleyin şu Mecnun'a. O da aşık ben de aşık çölde dolaşırken şımarır falan yanıma yaklaşır. Evet. Hani beni kendisiyle denk tutar falan. Yani demedi demeyin yanar diyor. O ne diyor Mecnun diyor benim yanıma gelmesin diyor filan. Beni görmekle yanar. Evet, evet. Şimdi Hayali Bey bu 1555 Fuzuli'den evet. bir yıl fark var vefatı. İlk beyti okuduğunuz zaman şöyle bir kıpırdandım. Yani şey oldu, ne oldu? Böyle bir şey oldu yani. Galip merhumu buna bir evet. çalışması var. Altı mısra eklemiş. Hmm. Ben müsaadenizle okuyacağım hocam. Sonra kendi yaptığım izahları şunu bunu bir tarafa bırakarak sizden hiç böyle özene bezene bir izahat isteyeceğim. Şimdi acayip bir şey yapmış. Şu malum haliniz sekiz kavram tarif ediyor. Sekiz Mısra'da. Galip merhum da çok enteresan bir adam yani. Mevlevihanedeyiz ya Mevlevi galip geliyor insan hatırına. Son ikisi sizin okuduğunuz Hayali Bey'in Mısra'da olmak üzere. Kalp bir genci nedir cismim anı viranesi. Feyz bir bahri keramettir. Sözüm dürdanesi. Nutk bir tuti hoşgudur derunum lanesi. ''Eşk bir sahbayı ateştir gözüm peymanesi, yes bir mihmanı gamdır hatırım kâşhanesi, dağ bir murgit semenderdir ten ateşhanesi, aşk bir şeme ilahidir benim ben ervanesi, şevk bir zincirdir gönlüm anun divanesi. La havle ve la kuvvete illa billah.'' Hocam şimdi fena başlamış. Yani çok ilginç bir husus bu. 24 yaşında divanla bitiren bir delikanlı nasıl evet. olur da nereden nasıl devşirir de efendim nasıl bir süreçten geçer ne yedi ne içti bunlar tabii orada öğreneceğimiz şeyler ama kalp bir hazine kalp bir genci nedir? Cismim anun viranesi. Sanki mesela burada evet. temerkür evet. ediyor. Bunu biraz açalım hocam. Ne demek yani virane hazine? Evet. Yani. Buyurun, Çok lütfen. kullanılan bir metafordur. Hazineler, harabelerde saklanır. Hazinelerin saklı olduğu yerler harabelerdir. Hatta kem o, gözden e, saklanır. Yani harabe, dikkati çekmeyecektir. E, oralarda saklanır. Hatta Anadolu'da hala vardır mesela. Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeni hadiselerinde filan e, hazine saklanmıştır mezarlıklara, harabelere. Yani gö görülür yere saklamazlar. Evet. Hazine mutlaka viranede olur. Evet. Define, Ortalıkta olan kıymet. Defne <gülüyor> viranede olur. Onun için. Tasavvuf erbabı giyim kuşam olarak e, çok fazla göze batan şeyler giyinmezler. E, Dış şekli önem vermezler. Bu yüzden de mesela Yunus Emre'ye soruyorlar şekilciler. Sen nasıl dervişsin taj nerede hırkan nerede? E, diyor dervişlik olsaydı taj ile hırka sen de alırdın otuz'a kırka. Ne söylemiyorsun? Her gider alırdık. E, <gülüyor> dervişlik dediğin hırka ile taj değil. gönlün derviş hırkaya muhtaç değil mesela hazinenin olmasıdır. Hazine daima harabede. dikkati çekmesin. Rahat saklansın. Kimse bulamasın diye. Ta Kef suresine kadar gidebiliriz. Evet. Kef suresinde duvarın altında hazine. Evet. Allahu Teala buyurur Kur'an-ı Kerim'de. Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam kıssası meselesi. Evet, mi? evet. Duvarı Musa duvarı gizleyelim. düzeltiyor. Eğri bir duvar. Evet. Omuz vurarak duvarı düzeltiyor. Şey Hazreti Hızır Aleyhisselam ha, hızır yanlış söyledim. Hazreti Musa diyor ki bu yaptığından ötürü bir ücret alabilirdin. Niye yani duvarı yıkılsaydın niye düzelttin? O zaman diyor demedim mi sen sabredemezsin sorma. Madem istiyorsun daha sonra açıklıyor. O duvarın altında hazine vardı yıkılmak üzere. O hazine iki yetiminde onlar şimdi ortaya çıksa duvar yıkılacak, hazine ortaya çıkacak. Şimdi ortaya çıksa millet talan eder, yağma eder onu. Çocuklar mahrum kalır. Ben duvarı düzelttim ki çocuklar büyüsünler. Büyüyünceye kadar da orada muhafaza olunsun. Hazinenin viranede saklanması hazineyi muhafaza etmek amacına yöneliktir. Yani apaçık olsa zaten herkes bilir. Bu çok. Araba, evet Bakma Şakir, Defineye Malik, viraneler var. <gülüyor> Hazine bu. Ee, Birinci Ha evet, evet. Yani bu mesela şey vardır. Hazreti Ömer radıyallahu an, meşhur halife, ikinci büyük halife, peygamberimizin kayınpederi, e, adalet kahramanı, bu Hazreti Ömer devlet reisiyken dokuz yama ile dolaşıyor. Cübbesinde dokuz tane yama var. Devlet reisi. Hatta evet. o kadar ki Sahabiler gelip diyorlar ki efendim dışarıdan elçiler geliyorlar da sizin e, Hazreti Ömer kim onu tanıyamıyorlar. Biraz düzgün giyinselsin. Ayıp oluyor. Bu. Evet bunu bile yani ikaz etmişler. E, buna karşılık tabii mutlaka herkes böyle olmalıdır bu bir meşret meselesi. Evet. E, buna karşılık yine aşere-i olan Hazreti Talha ise yüzükleriyle meşhur. Son derece şık giyiniyor. Hatta o kadar ki e, halifelik meselesinde Hazreti Ömer daha ya ta Talha'yı... E, tavsiye ettiklerinde diyor ki çok münasiptir ama çok giyimine düşkün diyor. Onu giyimine bir olarak, düşkündür. Evet, çok şık giyinirlermiş kendileri o da var bu da var içi de haktır yani Her birisi birer meşret meselesi fakat e, harabenin içinde mutlaka bir ışık aramak gereği bizde bir reflekstir meyhane mukassi görünür taşradan ama bir başka halet bir letafet var içinde dışarıdan görünüş harabe Dikkati çekmez ama esas cennet onun içinde. İnsanoğlu da böyledir. E, nitekim tasavvuf büyüklerinden birisi müridine yazdığı bir mektupta şunu söylüyor. Müridin adı Evliya-i Kebir. Bu mürit. Evet. Evliya-i Kebir. Büyük, büyük, e, evet, bu müridin adı. Ona göre düşünün artık. <gülüyor> <Mürşidir>. <gülüyor> <gülüyor> Mektup tabi uzuncadır. Diyor ki Ey oğul! diyor Eski elbiseler giymeye dikkat et. Diyor. Çünkü Dışın düzgünlüğü, için harabiyetine alamettir. Allah Allah. Dışın harap olması ise içeride hazine olduğundan Allah. haber verir. Zahir mamur, batın harap. Evet, birbirine ters düşebilir. Evet, öyle diyor. Şimdi, <gülüyor> Taşlıcalı Yahya'nın dediği sanki bu meyanda, rahat olmak ister isen meskenet de meskenet. Evet. Gösterişsiz bir yerde otur, evet. artistlik yapma. Evet. <gülüyor> yani bakan vay be demesin giyerse batma. Bindiğin araba, bin yani oturduğun ev. Tabii hasedi fesadı çekme durumu da var tabii. Bir başka ciheti de o. Yani mahzuru tek yönlü değil. Birçok açıdan yani hesabını hiç, vermek zorlaşıyor. Tefsir de var yalnız. Yani ille de herkes böyle giyinecek diye bir şey, diye şey yok. Yok. yok. Mecret meselesi. Nişet hiç... meselesi. Nitekim İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri o kadar şık giyinirlerdi ki hatta fiyakalı diyecek kadar dedikoduya sebep olmuştu. Dediler ki efendim bu kadar ilminizle sizin bu kadar Böyle giyinmeniz çok yakışık almıyor dedikleri zaman İmam Azam ve bu Hanife Hazretleri e, Duha Suresi'nde bir ayetle cevap verdi. ve emma bin Elmethi Rabbikefe hadis Rabbinin nimetlerini ilan et ayet mu Allah Allah yani şudur Allah'ın nimetini tahtis manasında ise istediğin kadar güzel giyin evet. ama ben de var sende de yok demeye getiriyorsan olmaz Kaldı başkasında. Ki onu tamamlayan bir evet. ciheti var. Batan gemisine üzülmeyen tabii, yani tabii. Evet. E, kalbini evet. yoklayıp bundan dolayı bir üzüntü yok diye evet. e, hamdeden evet. e, bir kimliğin üstünde bir güzel kıyafet. Evet. Yani zahir ilk mısradan ben kesmeseydim devam edebilecek böyle bir tur ve ikinci mısraya müsaadenizle. Estağfurullah. Feyz bir bahri keramet dil sözümdür danesi. Evet. Ben şöyle anladım kalbi anlattı ya. Beden adlı bir İran'da saklı kıymetli hazinedir, baha biçilmez bir hazinedir falan. Okuyucu merak edecek. Evet. Dinleyen merak edecek. İyi de bu neyle korunur, beslenir, ne yer ne içer? Feiz mefhumunu getirdi evet. koydu. Feiz bir bahri keramettir. Sözüm dür danesi. Sanki poetikasında burada mı gizlemiş? Evet. Şiir evet. budur. Yani Feiz'le yazılıyorsa gerek şiir, gerek düz yazı. Söz sözdür. Eğer feyz varsa yoksa yani kukuru sıvadan ibarettir. Ortada bina yok. Nereye süreceksiniz onu yani? <gülüyor> şey vardır aklıma geldi de Beyazıd-i Bestami Hazretleri malum Fars asıllıdır, İranlıdır. Evet. Çok iyi Arapça bilmezmiş. Yani konuşması zayıf, dil bilmiyor. Oysa sufilerinden büyük bir kısmı Arap. Gelip soruyorlar diyorlar ki efendim diyorlar siz dil bilmiyorsunuz, düzgün de konuşamıyorsunuz. Çok az bir lehçeniz var. Böyleyken siz birkaç kelime konuşunca mecliste baylanlar oluyor. Buna karşılık şehirdeki vaizler, müftiler o kadar belli konuşmalarına rağmen Kürsü yumruklamalarına belki. <gülüyor> evet, millet esniyor, uykuluyor. Siz ise konuşmayı bilmiyorsunuz. Sadece birkaç söze başlamakla baylanlar oluyor. Ne hikmettir? Deyince işte bakın Feis cevap şu, harika cevap veriyor. O bilmediği diliyle. Diyor ki hiç çocuğu ölen kadının ağlamasıyla soğandan gözü yaşaran kadının ağlaması bir Allah olur mu? Allah Allah Allah Allah, Allah Neticede eksi de ağlıyor, zahirde bu var. Ama birisi hakikaten içimizi yakar. Yok şimdi hocam ben or oradan buraya gelirim. Sizden bu işte. bir, bir Mısra, iki türlü ağlama. Siz bana bir vesileyle anlatmıştınız program harici. Bir Mısra'yı izah ederken Şeyh Galip'ten Nezzare-i germ yani. ettikçe ey çeşm Ateşle ağabey yeksan edersin. Yeksan edersin. Evet. Allah Allah. Evet. <gülüyor> Şimdi onu anlatırken bana dediniz ki soğandan da ağlar insan ama Evet. Evet. Soğuk soğuk evet. dökülür gözyaşları. İçi evet. yananın ağlaması sıcak olur. Evet. Sıcak gözyaşları ateşlidir. Yani samimi ağlamada tuz miktarı fazla ve ısı fazla sıcak. Kaynar su gibi dökülüyor. Allah. samimi olmayan göz yaşarması veya zorlamayla ne bileyim soğandan olan su soğuk esnemeden, evet, esnemeden de olur soğuk <gülüyor> geliyor yani samimiyetsiz ağlamadır o soğuk evet. gelir ama gerçek içimiz kavrularak ağlıyorsak adeta kaynar su gibi dökülür nitekim Hazreti Osman Efendimizin Kur'an okurken ağlama, ağlamasından ötürü gözlerinin önünün aşındığı rivayet ediliyor su, tuz miktarı fazla ya tahriş olmuş gözlerin önü tahriş olmuş çok, ağlamaktan çok ağladığı için böyle oluk oluşmuş kişi gördüm ben evet yani evet. ki ben milenyumda yaşıyorum yani evet. gördüm yani olmuyor değil şimdi bunların ışığında ne demişti feyz bir keramet denizidir feyz bir bahri keramettir sözüm dürdanesidir.'' dürdanes işte o feyzi taşıyan evet. şey söz evet. Sözüm inci tanesi. O denizden toplanmış inciler. Yani bütün bir denizin azametine göre bir inci tanesinin küçüklüğünü düşünün. Yani bende daha neler var demeye getiriyor. Evet. O feyzin hepsini birden söylemek kitaplara... Yine Galib'in sözüdür. Kelimeler izin verseydi gör neler söylerdim. Bu Galibe ait bir sözdür. Allah Allah. Suhan izin verseydi. Tam olarak Mısra'yı hatırlayamıyorum. Gör neler söylerdim ben. Söz, dil, kelam, beşeriz biz. Bir noktada tıkanı veriyor yani. Bir gün olursan iki gözüm sen de aşka yar bu macerayı evet. ben o zaman söylerim sana. Evet. <gülüyor> Anlayacak hale geldiğini görürsem söylerim evet. diyor. Birçok şey var söyleyemediğim. Evet. Duyduğum biri, biri vardı bir Ehli Kemal demiş ki efendim kulak bulsam neler söyleyeceğim. E, buradayız ya demişler. Sizinkiler Budakdeliydi. deliydi. <gülüyor> evet. Ve şey var. E, ben ondan çok etkileniyorum. E, tasavvuf büyüklerinden en büyüklerinden birisi Muhammed Parisah Hazretleri. Fahreddin Buharizdenin halifesi talebesi. Evet. Yani büyüklüğünü şuradan takdir etmek lazım ki kendileri bir havuz kenarında ayaklarını suya salmış, murakabe halindeyken bu bu mürid Şeyh Nakşibend Görür görmez eteklerini sessizce toplayıp havuza giriyor. Eğiliyor, yüzünü ayaklarına dayatıyor müridin. Allah Rabbim Allah. beni affet bu ayaklar hürmetine. Allah Allah. Böyle birisidir. Allah, Allah Zaman geliyor, yaşlanıyor tabii. dağ, Taş bunun sufisi oluyor. Milyonlarca müridi var. arada tabii çok ziyaretine gelenler var. Bir mecliste bir sohbet esnasında tabii tasavvuf edebi var. Hazreti pir dururken kimse konuşmaz malum. E bekliyorlar, bekliyorlar, bekliyorlar. Muhammed Paris'e'den çıt yok. O konuşmacı hiç kimse konuşmuyor. Bir saat, iki saat böyle. Derken yaşlılardan biri efendim diyor, ta uzaklardan geldik sizden bir nasihat alabilmek için. Hiç konuşmuyorsunuz, lütfediniz filan. Deyince buyuruyor. Sükutumuzdan bir şey anlamayan sözümüzden hiç anlamaz. Kalbin dili var. Ve şiirin tanımı, bir tanımı da şudur, çok da severim onu. Nedir şiir? Sözü sükuta erdirinceye kadar inceltebilmektir. Allah Allah. Allah Allah. Sözü sükuta erdirebilmek. O noktaya getirebilmek. Artık sözün yapabileceği bir şey yok. Gerisi tamamen feyzdir artık. Manadır. İki. Mısra feyiz. Ve geldiği yer evet. burası. Ağzınıza sağlık hocam. Estağfurullah. Şimdi nutk bir tuti hoşgudur derunum lanesi Evet. Söz denen şey, hoş ötüşlü bir papağandır ve içim onun yuvasıdır. Kelime kelime bakınca. Evet, Kemmel teşbih yapmış. Allah rahmet eylesin. Harika teşbih yapmış. O halde sözün kıymetini bil diyor yani evet. değil mi efendim? Sözün evet. kıymetini bil. Evet. Yani Allah'ın sadece insana bahşettiği, Allah'ın kelim isminin tecellisi. Diğer canlarda bu yok. Konuşma. Bütün mesela kitap gönderiyoruz, kelam. Peygamberlerin hepsinde. Özellikle Hazreti Şuayb aleyhisselam Hatibül Enbiya diye anılır. Hitap edecek bu evet. Bütün <gülüyor> mucizesi konuşmasında zaten. Dağ, taş, ağaçlar bile lebbeyk Fakat ümmetsiz peygamber. Bir kişi kabul etmemiş ayrı mesele. Hazreti Şuayb. Allah geçiyor Allah şeylerde. Allah Allah. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam mesela onun keşke yani onu hayal etmeye çalışıyoruz. O veda hutbesinde bu ne belagattır. Ey nas diye başlıyor ya. Bakın. Evet. Ey nas, mana itibarıyla ey insanlık demek. Ey insanlar değil, sadece onlara değil, ey evet, insanlık. Ey daha evet. ilk kelime mucize, hitap evet. mucize. Bilmiyorum, belki seneye sizinle bir daha görüşemeyeceğiz. Geleceği Allah'tan başkası bilmez ama Allah sevgilisine bildirmiş demek. Evet. Hakikaten 8 ay sonra dünyadan gidiyor. Evet. Bilmiyorum, belki seneye sizinle bir daha burada görüşemeyeceğiz. Öyleyse söylediklerimi iyi belleyin. Burada olanlar olmayanlara ulaştırsın. Bizzat kendileri emrettikleri için en sağlam hadis kabul edilir. Hazreti Peygamber emrediyor sözümü. Burada olanlar olmayanlara ulaştırsın. 123 bin kişinin dinlediği rivayet ediliyor. Ve sahabiler, o ne disiplindir. Her yüz safta gür sesli bir sahabi. Resulullah diyor ki, diyerek her cümleyi arkaya ulaştırıyor. Naklediyor arkaya. Tabii tabii. O zaman mikrofon yok, bir şey yok. Her yüz safta bir sahabi. Resulullah diyor ki, diyerek anında da mucizedir ezberlenili veriyor o sözler kaybedilmiyor tabi baştan sona artık kadın haklarından tutun köle haklarına faiz meselesine baştan sona bir insan hakları beyannamesi evet evet beyan insan hakları beyannamesiyle bunu alternatif görmeyi ben biraz şey görürüm zulm yani, sayarım yani. Yani, yani. insan hakları ta 1940'larda o seviyeye geldi son derece de yetersizdir ayrı mesela ancak ta orada mesela söylüyor. Ee, nereden nereye atlıyor ve hiçbir insicam kesilmiyor. O kadar karmaşık konuları, o kadar kısacık bir konu içinde tam manasıyla bir bilanço çıkarıyor efendimiz. Söz bu işte. O günden bugüne geliyor. Ve e, er Rahman suresinde Allah ne diyor insan için? Allah mahul beyan. Allah insana beyanı öğretti, Söz bir mucizedir. Bütün dünya tarihine baktığınız zaman, tarihi ve sosyal olayların insan sözü ile şekillendiğini görürsünüz. Çok basit bir örnek, biraz da şey olsun, batıdan onu sınıflarda söylüyorum, öğrencilerin hoşuna gidiyor diye. Bütün lider konumuzdaki konumundaki kişilerin ortak özelliği çok ileri derecede hatip olmalarıdır. Hitabet olmadan liderlik olmaz. Yani kalabalıkları hitabetle peşinize takacaksınız. Tarihi böyle değiştiriyorsunuz. Napolyon Bonaparte, çok büyük liderdir. İnişli çıkışlı hayatı var. Generaldir, sonra imparator, sonra düşürmüşler, sonra tekrar tahta ele geçirmiş falan. Bonaparte'ı deviriyorlar ve onu yargılayıp Elba Adası'na küre'ye mahkum ediyorlar. Manş Denizi'nin öte tarafında Elba Adası'nda sürgün. Birkaç arkadaşıyla, taraftarıyla orada sürgüne gönderiliyor, hapsediliyor. Birkaç sene kaldıktan sonra bir şekilde yolunu bulup kaçıveriyor oradan. Manş Denizi'ni geçiyorlar, tekrar Fransa kıyılarına çıkıyorlar. Napolyon'un denizi geçip Fransa kıyılarına çıktığını haber alan zamanın Fransa hükümeti, Napolyon üzerine koca bir kolordu gönderiyor. On Kol binlerce asker. Evet. Ve askere verilen emir şudur. Çok ilginç, tarihi bir şey bu. Onu gördüğünüz yerde vurun. Sakın konuşmasına fırsat vermeyin. Aman konuşturmayın. Söze bakın siz. Ya, <gülüyor> ya. Her şey değişir. Evet, <gülüyor> işte lider bu. Altı kişiler. Sabaha karşı, karşıdan Fransız ordusu görünüyor. Ee, Napolyon arkadaşlarına diyor ki, sipera yatın, ben bunlara biraz konuşacağım. Yaklaşıyorlar. Fakat Napolyon'un bir şansı vardır, ee, ses menzili kurşun menzilinden daha uzundur, yani onlar nişanı alana kadar Napolyon konuşabilir. Sesini duyabilecekleri bir mesafeye yaklaşınca 10 binlik ordu, Napolyon başlıyor hitap etmeye. İlk cümlesi şudur, son derece çarpıcı, ''Ey başındaki kepinden ayağındaki potinine kadar eserim olan Fransız askeri, dinle.'' Allah, Allah Bununla düşünün bir kere, çarpıyor adeta. Evet, evet. İki saat boyunca konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Onu öldürmek için emir alan ordu, Hurra İmparator nidalarıyla omuzları alıyor. Hükümet düşüyor, bırakıp kaçıyorlar Paris'ten Allah Allah. ve Napolyon omuzlarda Paris'e gidiyor. Bir konuşma hükümeti devirmiştir. Allah Allah. Allah. Ve en çarpıcı örnek. 52 gün sürüyor, sürüyor İstanbul'un muhasarası. Bir türlü düşüremiyorlar, çok muhkem. Denizler, ka, e, gemiler karadan mı yürütülmüyor, neler neler. E, o zamanın imkanlarında bir kaleyi kuşattığınız zaman fethetmek zorundasınız. Yoksa öyle, hadi ben gidiyorum bu defa peşinize takılacaklar. Ya Bizans beni alır, ya ben Bizans'ı sözü, boşuna denmemişler. Boşuna denmedi de, tabii. 21 yaşında, bir türlü olmuyor, çok kayıp veriliyor, çok masraf yapılıyor. İşte 29 Mayıs, Mayıs. Hı, sabahı namazdan sonra, Atın üzerinde Büyük Cihangir 60 binlik Yeniçeri'ye muazzam bir hitabette bulunuyor. Konuşması mükemmel, harika. Hemen yanında Akşemseddin. Esas feyiz geliyor oradan zaten. Bu konuşmadan dolayı asker öyle bir galayana geliyor ki yükleniyor ve İstanbul düşüyor. Evet. Bir konuşma bir çağı bitirmiştir, başka bir çağ başlatmıştır. Evet. Söz bu. Evet. Söz böyle bir şeydir işte. Evet. İnsanlık tarihinde... E, tarihin akışına şekil veren tek şey insandaki kelam kabiliyetidir. Kelam kabiliyet. Ve şimdi bu gençler bu kadar gencecik yaşlarına rağmen hepsi de bilirler ki başlarına ne geldiyse konuşmalarından geldi. <gülüyor> el, el hak. Hayatımız boyunca bulunduğumuz evet. her ortamda bizi değerli kılacak olan ya da itibarsız kılacak olan tek özelliğimiz konuşmamızdır. Çok yakışıklı olabilirsiniz, çok güzel olabilirsiniz ama inanın bütün etkisi beş dakika. Ne varsa konuşmadadır. Yunus diyor ya, sözünü bilen kişinin yüzüne ağıda bir söz. Sözü pişirip diyenin işini sağı de bir söz. bir söz. Söz ola keşe, kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola zehirli aşı, bal ile yağı bir söz. Kişi bile söz, söz demini, demini, demini, demeye sözün, sözün kemini, kemini, bu cihan cehennemini, sekiz, uçma sekiz de uçmağı de bir söz. De bir söz. Evet. Şimdi hocam, siz veda hutbesini anlatırken, merhum Divan sahibi, basılmamış divan sahibi, Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı, İstanbul müftüsü, 1978 vefatı. Divanı olduğunu biliyorum, okumadım yalnız. Azizim, bunu ben size takdim edeyim. Nefes <gülüyor> kesici bir Lut şey. Edersiniz. Yani 20. yüzyılda bir fuzuli daha yetiştirmişiz olağanüstü bir şey ya. Ledünni kürsiden nur <gülüyor> ile bin şerh-i <gülüyor> beyan Cihan senden alır ders Fezail fazail ya Resulallah. Ha, Aleyhissalatu vesselam. Onun adı ha, harika uzun 14 veya evet. 13 beyitli bir anaat, sen ne dündü kürsiden söylüyorsun dünya senden adabı erkanı usulü evet. öğreniyor ya Resulullah nasıl bir ümmet olmuştur kabail ya Resulullah diyor evet. Yani bunu birkaç yerde söyledim, sizinle de paylaşmış oldum. Bu divanın basılması için inşallah evet. kolları sıvadık bir şey yapacağız da. İnşallah. İstanbul Müftisi Ali Fikri Yavuz Bey'den sonra, merhumdan sonra, evet. o gelmiş, 6 sene müftilik icra ettikten sonra göçmüş. Çok şükür izni de buldum ama sanıyen falan, değil yeğenine değil falan da ulaştım. Hmm. Muazzam bir eser vermiş. Şimdi hocam, Nutk dedik, oraya geldik. Nutk, Nutk bir tutiyi hoşgudur derunum lanesi. Allah razı olsun. Ben zaten onu böyle edeceğinizi biliyorum da orada. <gülüyor> Gelelim dördüncü Mısra'a. Eşk bir sahbayı ateştir. Gözüm peymanesi. Kalp dedi, kalbi anlattı. Onu besleyen gıda feyizdir dedi, anlattı. Vasıta nutku söz anlattı da göz yaşının ne işi var burada? Demek ki çok elzem. Evet. Demek ki olmazsa olmaz bir durum var. Evet. Eşk bir sahbayı ateştir. Ateş Şarabıdır ya ifadeye evet. bak ya. Evet. Gözün peymanesi. Bu babta neler söylemek istersiniz? <gülüyor> Şimdi gözyaşı tabii insan Gözün olmanın kadehi. evet insan olmanın alametidir. Yani hayvanlar bildiğim kadarıyla atlar o da nal çakma esnasında can ağrıyla gözleri yaşarıyor atların. Başka ağlayabilen hayvan yoktur. Ağlamak insana mahsustur. <gülüyor> Ve fizyolojik olarak da biz güldüğümüz zaman yüzümüzde 50'den fazla kas yerinden oynuyor. Güldüğümüz zaman. Güldüğümüzde ama ağladığımızda dört kas. Yani maddi, fiziki, biyolojik yaratılışımız bile gülmekten çok alma, ağlamaya elverişlidir. Ve dünya hayatına ilk başlar başlamaz, ilk yaptığımız eylem, daha Ağlamadır. bismillah ağlayarak başlıyoruz. Hatta ağlamazsa felaket. Evet, tabii ağlaması lazım. Ağlayarak başlıyoruz. Ve dünyada ağlamalarımız elbette gülmeden çok daha fazla. İnsanoğlu adeta, insan oğluna verilen cihazlar, antenler, her şey üzüntüyü çekmek üzeredir insan insanoğlu. Çünkü bu dünya aşağıların aşağısıdır. Bu dünya gülmek yeri değil. Hüzün yeridir. Hüzün yeridir. Bütün peygamberlerin hayatını bir düşün. Hangisi keyfet Şöyle demiş şair efendim. Misli, o da yeni. Yani bizim Emrah çıkardı divanında gördük. Misli. Misli isimli güzel bir şairmiş. Onun tez, tez çalışmasıydı o. Diyor ki, Güldürürse bir vakitte Hüzn ile eyler tamam. Bunca peygamber ki gelmiş, var mı giryan, olmadık, olmadık. Evet. <gülüyor> son tahlide ağ ağlanır diyor, ağlamayan peygamber var mı evet. diyor. Evet, yalnız şu var, e, burada bir parantez açmalıyım, Riyakarlığın ağlamak şeklinde dönüşümü de çok korkunç bir şey. Tehlikeli, çirkin. Evet, evet. Hamdi'de geçer. Yaşı çok olsa Adem'in hezer yaşına bakma işine nazar et. Hamdi'nin Hamdi bir beytidir. Yaşı çok olsa Adem'in hezer yaşına bakma işine nazar et. Bu da var. Evet. Ancak hakikaten ağlamak, samimi ağlamak insana hastır. Allah ağlayanları sever. Ebu'l Hasan Harekani'nin sözüdür bu. Allah ağlayanları Allah, Allah ağlayanları sever. Allah göz pınarları kurumuş evet. merhamet Ve şey de yapmaz. var mesela Riyazu Salihin'deydi yanlış hatırlamıyorsam sağlam hadis. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyururlar ki: Sizden önceki ümmetler zamanında e, o zamanın peygamberine bir adam geldi dedi ki: ben ne günah işlediysem, Allah hiçbir şey yapmadı bana, niye acaba? Onu bir sor Allah'a. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen Hz. Musa'ydı çünkü Allah'a sor dediğimde tur Sina'ya gidiyor. Ee, Allah vahiy gönderdi o peygambere. Dedi, ona de ki, Allah peygambere söylettiriyor, ona de ki ondan gözyaşını aldım bundan büyük ceza yok. Ondan gözyaşını aldım bundan büyük ceza yok. Müthiş bir şey, bu kalp mühürlenmesi. Allah Allah. Fuzuli merhum diyor ya, çok iyi bilirsiniz hocam. Her dil ki esiri dama, hicran olmaz. Şayeste-i zevki vaslı canan olmaz. Her dert ki var, var dermanı. Lakin bir dertlerin derdine derman olmaz. İlk defa duydum hocam. Yani bileceğimi tahmin ederek söylediniz de evet. bir de şu var hocam. Yani 60'a doğru geliyoruz. Sen bunu bilirsin hocam diye başlayan her sözü bilmediğim çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Fakat yani en çok üzerinde durduğumuz harika bir kıta. Murabba herhalde gördüğüm yok, veya tek, iki beyt. Tek, şey kıta, tek kıtadır. Bir dertlerin derdine derman olmaz. sizin derdine derman yok. Halk mühürlenmiş. Dert yok. Allah kimseyi Aman dert. Yarabbi. Dertsiz etmesin. Aman yarabbi. Ya. Aman Rabbi. Ve bunu hangi bağlamda söylüyoruz? Sadı İşirazi çok ünlüdür, çok meşhurdur İran'da, ada taşı olmuştur, bize de geçmiş. Pek çok şeyde rastladım. Alıntı yaparlar. Deri Dünya Kesibiy Gam Ne Başet? Eğer <gülüyor> Başet beni Adam ne Başet? Dünyada kimse gamsız olamaz. Eğer olmuşsa bilin ki Adam evladı değil. Adam evladı, insan saymıyor. Eğer Başet beni Adam ne Başet? Olmuşsa beni Adam değildir. Adem'den gelmiyor. ne Allah Allah diyor. Allah İnsan Allah. olmanın adeta kaçınılmaz gereği ağlamak. Ve bunu bazen sınıflarda sorarım. E, kimin ağlayışını görmek sizi daha çok etkiler gençler diyorum. Mesela erkeğin ağlaması, kadının ağlaması, çocuğun ağlaması ve yaşlının ağlaması. Hangisi bizi daha çok etkiler? İşte herkes bir şey söylüyor fakat en çok şeyde ittifak oluyor. Çok ilginç. Erkeğin ağlaması. Erkekler ağlamaz ya. Ağlamaz ya. Ne demek insan değil mi ya? <gülüyor> Bal gibi ağlar. Elbette ağlar. Fakat şu vardır. E, kadınlarda ayrı bir estetiktir. Onun için kadınlar çekinmeden ağlıyor. Erkekte ise kadında olan pek çok şey erkeğe verdiğinizde çirkinlik olduğu gibi bu da çirkinlik. Doğal olarak erkek ağladığını göstermek istemez. Ya da yüzünü falan kapatır. Gider bir yerlerde çok zorlanmışsa orada ağlar. Ağladığını göstermek istemez. Ve şu da vardır. Çocuklara soruyorum. Erkek ağlıyorsa ciddi bir şey var. Mesela anneniz çoğu zaman ağlar. Ağlasın. Ama babanız ağladığı evet. zaman dünya başınıza yıkılıyor. Evet. Allah babaları ağlatmasın. Evet. Mesela orada yani. Hemen ağlaya geldim aleme ağlaya gittim ben. Sanol Nilüfer'im kim suda bittim suda gittim ben. Demişti. Rehai isimli bir şairimiz. Gelirken da ağladım ben. Giderken de Nilüfer gibi suyun içinde doğdum ve orada kayboldum. İnsanın dünyadaki garipliği anlatılıyor herhalde. Hüznü. kendi ziyade yakışan bize. Hocam eş, gözyaşını anlatıyor. Çok da güzel anlatıyor. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Ancak burada şimdi bağlam şu. Kalp, feyiz, söz ve gözyaşı. Evet. Yani o yolculukta gözyaşı lazım. En somut hali. Sözde de yine titreşim var. Göze görülü bir şey yok ama hele gözyaşı olduğu zaman artık göze de hitap eden bir manzara karşısındayız. Ağlayamıyorsan kaybettin, Allah göstermesin. Merdud olmanın alameti. Evet, kalp mühürlenmesinin alameti. Kalbin mühürlenmesinin yani alameti. Merhameti kaybetmenin alameti. Maalesef Allah. Allah korusun, Allah'a sığınırsın. Ağlayamıyorsanız kendinize ağlatınız dedi büyükler. Şimdi efendim kalan 4 Mısra'da da kritik bir kavrama geliyor 5. Mısra'da Üstad. Şeyh Galip merhum, yeis diyor. Yeis bir mihmanı gamdır. Hatırım ki yeis denen Ye istenen şey de gönlümde, hatırımda konaklayan bir gam misafiridir zaman zaman. Bak, vakitler yerleşik, ha. zaman zaman gelip giden. Ha, bu anlamsız. Ha. Ha. ha, şimdi onu onu soracaktım. yeis ümitsizlik, menfi bir kavram. Evet. Burada yeri nedir? Yani Niçin yer verdi? Yani kavuşulma ihtimali yok. Mevzu-i bahis Allah'tır, evet. Allah aşkıdır. E, mutlaka öyle. Bir yeis, yani kalbi hallerden bir haldir. Uzak durulması gerekir. Kalbi ona mal etmemek lazım. Allah var, gam yok. Bir i̇nanç sahibi bir insanda elbette yeis olmamalı ama yeis diye bir şey vardır. Zaman zaman gölgesi içimize düşer. İşte o noktada e, insanın kendi iç, ruhi kuvvetiyle ona karşı durması gerekir. Çok da ızdırap vericidir. Çok da ızdırap vericidir. Müthiştir. Fakat anlıyoruz ki hocam, bu manzuma yazılırken, yani teori yapmıyor tabii, tabii. Pratik var, yani bir evet. tecrübe aktarılıyor. Evet. Yaşadıkları, geçtiği süreçler, seyr Evet. Bir de bu işin ustası zaten. Yani, yani şeye, bin bir şey. günlük çileye girdi zaten. Çileye girdi, dede Konya'da oldu. Konya'da girdi. Evet. Tam bitirmeden İstanbul'a geldi, İstanbul'da devam etti. Ha. He. İstanbul'da post nineşin oldu yani dede oldu 26 yaşında. 26 yaşında, 26 yaşında bir de yaşında tam dede bir Evet. Galip. <gülüyor> Ye bir mehmanı gamdır hatırım kaşanesi. Dağ bir mürge hocam çaya mani olmayalım. Estağfurullah Dağ bir mürge semenderdir ten ateş hanesi. O da çok konuşulan bir şey mi efendim. Dağ dağlama evet. yarası. Şimdi dağ hem Azamet Dağı hatırlattığı için Azameti gösteriyor, hem yaranın büyüklüğünü gösteriyor, hem dağlamayı hatırlatıyor. Çağrışım için, divan şiiri zaten bu, çağrışımlar bu edebiyatıdır. Evet. Yani herkes aklına edebiyat. ne gelirse gelsin artık, kapıyı evet. açıyor. Ee, semender, işte ateşte yanmadığına inanılan, efsanevi bir kuş, Fars mitolojisinden gelme. Mısray'ı bir daha alabilir miyim, tam aklıma gelmedi. daha bir murgi semenderdir. Evet. Ten ateşhanesi. Evet. Bir, Şimdi ateşte yaşıyor, yani ateşte evet, de benim tenim. Evet, ateşte yaşayan bir kuştur diyor. Benim tenim ise o kuşun zaman zaman konduğu, zaman zaman kendine yuva edindiği bir yer demeye getiriyor. Yani zaman zaman yaralanmaktayım demeye getiriyor. Zaman zaman yaralanmaktayım. Biraz önce sizin baş tarafını okuduğunuz Hayali Bey gazelinin sonunda da buna benzer bir şey söylüyor Hayali Bey. Ya bu, bu kadar ancak Dağlı İbrahim yanar. Evet. Hazreti Edhem yanar. Hazreti Edhem yanar. Evet. Ee, gel hayalinin teninde dağı İbrahim'e bak, evet. bu kadar ancak terahı Hazreti Edhem yanar. Evet. İki İbrahim, İbrahim Aleyhisselam, İbrahim evet. Edhem, evet. e, Mecnun'la kakış, evet. itişip kakışma olmuştu ya hani yaklaşmasın falan. Kendi ateşini Hazreti İbrahim'i yakan, yakmaya evet. teşebbüs eden ateş. Evet. Hazreti İbrahim Edhem'i yakan, Ateş, evet, cinsinden bir ateş olarak. Evet. Yani baştan aşağı dağılama yaralarıyla dolmuş olma keyfiyeti. Isdırap hakim. Evet. Isdırap zaten yani şiirin olmazsa olmazı ıstıraptır. Çok nadiren, çok küçük bir boşluğu Nedim doldurmuştur. Isdırapın tam tersi ama çok küçük bir boşluğu. İşte gülelim, oynayalım, kam alalım dünyadan. Ma'yı teslim içelim çeşme yine nevpeydadan. Görelim abi hayat aktığı necdarha'dan. Gidelim servirevanım. Yürü sade bade. Güzel, çok harika. Bir eksikliği bitirmiş orada, doldurmuş. Ama kaçta kaçıdır o. Hayatımızı bir düşün. Evet. Kaçta kaçıdır. Hayattaki nisbe evet. de tekabül ediyor evet, galiba. Evet. <gülüyor> Kıstırap daha, daha evrensel. Her millette var. Her milletin, yani bütün e, milletlerdeki büyük şairlere, yazarlara bakarsanız hepsinin temel çıkış noktalarının çok samimi bir ıstırap olduğunu görmek mümkün. Bir vesileyle şöyle bir arıza çalışmıştık hocam. Gam gussa kasvet, keder melal inkisar, ızdırap hüzün kahır yeis, neler neler? Efkar tasadert, mihnet elem, üzüntü sıkıntı kaygı enduh kuduret dil hun hicran falan. Öbür tarafta neler var? Bu kadar zengin bir, evet. yani madem Türkçe güçlü diyorsun, Türkçe'yi müdafaa sadedinde bir şeyler söylemiştik. şetaret. Meşe, hande, hande, Sürur, Sürur, Sürur, 3'ü 5'i geçmiyor. <gülüyor> Geçmez hayatımızda da Neden? Zaten. Hayatta. Evet. Öyle de ondan. Evet, yani e, gam nedimindir hayali. Evet. Kalbini mesrur tut. Evet. <gülüyor> Zahirin virane ile evet. batının mahmur tut. Şey diyor ya, Yani az önce bahsi geçti. Ebul Hasan Harakani Allah ağlayanları sever. Dolayısıyla İslam kültüründe, ninancın da verdiği şeyle, Ağlamayı bir meziyet, Allah-u Teala'ya bir yakınlık vesilesi olarak görenler çoktur tasavufunda tesiriyle. En basit, ilk aklıma gelen Yunus. Ağlamaktır benim işim, ağla gözüm şimdengero, ırmak ola kanlı yaşım, çağla gözüm, gözüm şimdengero. şimdengero. <gülüyor> Huda bizi attı o da, yanmak oldu bize gıda. Ömrün oldukça dünyada, gülme gözüm şimdengero. Bu işte ağlamak bu. Ee, ey gözlerim, ''Asıl vazifen ağlamak değil miydi? Nedir bu handeler eğdiği de giryan olmamız yiğidir?'' Evet giryan olmamız <gülüyor> Vazife <gülüyor> ağlamak da sen çok gülüyorsun falan evet, evet. diyerek kendini tenkit ediyor, teraziye koyuyor ve son iki Mısra'ya geldik. Hayali Bey'e ait olan sizin başta okuduğunuz ''Aşk bir şem ilahidir, benim pervanesi, şevk bir zincirdir gönlüm, anun divanesi, divanesi. İki kritik kavram. Aşk evet. ve şevk. Evet. Şimdi aşkın olduğu yerde, aşk nedir? Keşke bunun bir cevabı olabilse, bir formülü, bir biçimi, yolu filan olsa. Aşkıdır diyebilsek keşke. E, aşkın ustasına, gönüller sultanına, Mevlana'ya soruyorlar. Aşk nedir? İlk cevabı şudur. Sen ben ol ki bilesin. Sorana diyor. Soran ısrar ediyor. Aşk nedir? Mükemmel cevap. İradenin elden gitmesidir. İrade elden gitmişse aşk. İrade gidecek. İrade giderse akıl, mantık hiçbir şey kalmaz. Ve aşkın en büyük alameti aklın olmamasıdır. Mecnun. Zincir, delileri zincirle bağlarlar değil mi? Evet. Gönlüm anın. Şevk bir zencirdir. Gönlüm anın divanesi. Ve e, şu bedeli ödemek zorundadır aşka talip olan. Mutlaka ama mutlaka dillere düşer. İtibar elden gider. Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Ağrı namus, namus şişesini taşa çaldın kimene? <gülüyor> ya da fuzuli rindi şeydadır, işe halka rüsvadır. Rüsva yüzü kara demek. Rezil oldu, rezil, yani evet. el içine Sorun çıkarıyor. kim, bu ne sevdadır. Bu sevdadan, Heh, bu sevdadan usanmaz mı? Yani, dillere düşmeden, rezil olmayı göze almadan aşık olunmaz. Yani bu aşık olmanın bedeli budur bir kere. Bu olmalı, bu olmadan olmaz. Temkin elden gidiyor, tedbir elden gidiyor çünkü irade yok. Ve siz onu dediniz. Kalbim ki aşktan ser teser yangın yerinden bin beter. Mecnun gelip ben dendiler. Bir zerresin ihsan Bu diyor. bir gelenek. <gülüyor> bir Sohbet gelenek. nedir? Gel gör ki sen harfsiz, kelamsız feyiz esen. Dön zahidi nadanisan. Yok ehli irfansan buyur. Bu Mısır'a bu çok hoşuma gitti hocam. Yani ham isen dön, geri dön. Kalabalık <gülüyor> etme. <gülüyor> Kalabal bu Allah derdidir. Agah olan gelsin bu meydana dediği gibi şairi. Yok ehli irfansan Müşteriysen gel, bu iradi bir şeydir, istersen gel evet. yani mecbur değilsin ama burada başka kurallar var. Yani, yani sohbet odur ki, sohbet bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresindekilere müminler demiyoruz, cihat edenler demiyoruz, Müslümanlar demiyoruz, sahabi diyoruz. Sahabi diyor. He. Yani onların zaten üstünlüğü far, e, fark ettirici tarafı o. Allah Resulüle sohbet etmek gibi bir devlete yürümüşler. Mesela burada zaten. Onunla sohbet etmek. Ve sohbet öyle bir şeydir ki artık insanı bir anda Cenab-ı Hak'a kavuşturur. Sohbetle insan kavuş. Sohbet öyle bir sıbuga vardır. Karşıdakinin karşıdakine gelen bütün tecelliden anında faydalanmak vardır. O sofrada mahrum kalma elbette, düşünülebilir. Elbette. Mesela şeyde diyor ya, Süleyman Çelebi Mirac hadisesinde Hazreti Cebrail'in ağzıyla Hazreti Cebrail peygamberimize söylüyor. Yürü kim devran senindir bu gece sohbeti subhan senindir bu gece. Allah ile sohbet etmek. Sohbetle ne olursa olur. Bu bakımda ancak sohbetin de tabi dereceleri vardır. En ileri hali artık kelamın dahi iflas ettiği, süküta erildiği, Kalpten kalbe mananın cereyan ettiği sohbet. Artık söz yok. Söz de bitti. Sükutla yapılan sohbet. Demin de hatırıma gelmişti aynı yere bir kere, bir kere daha temas etmiş oldunuz. Ali Emir'i merhumun enteresan şiirleri var muazzam. Yani şairin falan demiyor ama başka işlerle meşgul, kütüphane falan kuruyor. <gülüyor> <gülüyor> falan ama şiir yazınca da fena yazıyor merhum. Lisan derdi deruna terceman olmak da acizdir. Sükuutundan tahammül ehlinin feryad olur peyda. Evet, olur peyda. Evet, redif harika. Olur peyda. Bu peydar edifli evet. azizim yeri gelmişken Bir söyledim. sürü var efendim. Evet, peydar edifli bir sürü manzumesi var. var. Evet. Hemen her şair yani bu meşhur şairler temas etmiş. Ali Emiri merhum 28 tane peydar edifli gazel yazmış efendim. Bunu bilmiyordum. Evet. İtiraf edeyim. edin. 28, 28 tane, tane. gazel yazıyor. Peydar edifli. Yok artık dedim ya. Allah, Allah. Yok artık ya. <gülüyor> Allah Allah. Lisan derdi deruna terceman olmakta acizdir. Sükutundan tahammül ehlinin feryad olur peyda. Onun sessiz çığlığı var. Onu duyacak evet. kulak var mı sende? Evet. Söz bitti artık kalpten kalbe evet. bir anlaşma Yani biçim. basit anlaşılsın diye söylüyorum. Ağlamaktan az önce bahs açıldı ya. Çocuğun ağlaması. Ağlıyor olması bizi çok etkilemez. Çocuklar da çünkü çok rastlanan bir şeydir ağlamak. Çocuğun ağlamasındansa ağlar gibi olması bizi çok etkiler. Hani alt dudağını sarkıtır, gözler dolmuş her an patlayacak ya. O sırada o ağlamasın diye size istediğini yaptırabilir size. Ama ağladıktan sonra bütün büyüğü bozuluyor. Ağlasın ne olacak çocuk? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. İşte esas şiir orada. Ağlar gibi olmaz. Güzel. Bakın kelam yok. Hiçbir şey yok. Bir eda, bir tavır bir kalıp içinde donduramıyorsunuz ama, o tam içinizden sizi vuruyor, çocuğun, gözlerin, küçük çocuğun, Dol, gözleri dolmuş, alt dudağını sarkıtmış, her an patlayacak. O hal var ya, o hal tam bir şiirdir yani. Evet, bu peydar hedifli gazelleri gönderiyor. Bir taraftan onu düşürüyorum size, onu taktif vereceğim. Gençlik gider dert eylemem, fani olan kalsın demem. Ben ihtiyar olsam negam 80 buyur 90 buyur. <gülüyor> Cenab-ı Hak'tan uzunca bir ömür niyazım efendim bu doğru Yok, anladım mı? 80 <gülüyor> de olsa gel, 90 <gülüyor> da olsa gel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve son date bir varsın bilmesin yaran bilir söz incesin şiirim desin, sensin bugün Hassan buyur. Peki buradan ben. Ben burada ashab kelimesini ben yanlış yazmışım. Sonradan farkın. Erbab olmalı. Öyle mi? Hı -hı. Şiirim duyan erba. Evet. evet erbab. Oldu. Ben ne, neden? Hasan'dan herhalde çalışmıyordu. Burada yanlış yazmışım. Fakat ashab ya. demişim. Tenasip olmuş galiba. Ee, bilmeyen bilmesin. Dostlar bilir söz kıymetini ve bizi duyanlar desinler ki ya Rabbi günümüzün hasanı da sensin. Hasan'ın sabit <gülüyor> diye. Amin. Üstadım. Estağfurullah. Efendim, bu bir gelenek Hak'tan, yoksa Hasan Sabit nerede? yok is efendim. İstemekte bir his yok. İstediğin kapıya bak sen yani. Veren o... Evet. Yani boş kalmayacak tabii. Hadisi bu. şeriftir. Allah'tan az bir şey istemeyiniz. Evet. Hadisi şeriftir. Evet. Yani, yani Hangi kapıdan ne istiyorsun? Yani, yani çok büyük bir sultanın huzurunda bir bardak su da istenmez herhalde değil mi? Yani o... <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan istiyorsun. Evet. Gerçekten iste, büyük iste. Tabii. Efendim... Siz bu divan şiirinde kıskançlık makalenizi de lütfetmişsiniz. Ben bunu e, dikkatle baştan sona okudum ve çok güzel şerh etmişsiniz. Ömrünüzde bereket. Günümüz Türkçesinde kıskançlık dediğimiz zaman, kıskanma dediğimiz zaman bir olumlu bir olumsuz iki hal. İşte onun bunun malını makamını kıskanma. Bu haset, yani haset. Bu haset evet. Bir de e, namusunu Kıskanma, yani gayret. gayret, vasanını, dinini, evet. millet ve buna bu noktada e, Konyalı Konyalı Hadimi Hazretleri'nin e, esaslı bir ahlak kitabında bu bapta yazdığı bir şey nazara dikkatimi çekti, programda bunu hocamla bir paylaşayım dedim. Gayret, gayret. seven kıskanır evet. ve üç örnek vermiş, mümin mümine gayret eder kıskanır. Nasıl kıskanır mümin, mümini? Ne beni bir çirkin yerde görseniz, bir pisliğin içinde görseniz, hocam siz oradan geçiyor olsanız, sana yakışmadı tabii, Değil, tabii. beni oradan çıkarıp bu gayret bu gayrettir. Bu evet. gayrettir. Evet. Yani kirimi pasımı matahammül de ederek belki yani sana yakışmadı diyerek kurtarırsınız. Bu kulun kula gayreti, müminin mümine gayreti. Zaten kıskanmak kısmaktan geliyor. Kelimenin kökü oradan geliyor ha. zaten yani. Korumak, kısmak yani normal gayet günlük hayata rastım. Pencerenin önünde durma, dışarı gitme. Ha. Bu elbiseyi ha. giyme, ha. Hep kıskıyoruz kıs, kıs, durma. Evet. evet. İkincisi mümin Allah'a gayret eder. Evet. Ya mümin Allah'ını kıskanır der gibi bir laf bu bu ne demek? İzahını hadimi <gülüyor> Hadım şöyle yapmış: Emri çiğneniyor der. Evet canına dokunur. Din gayreti bu. Din evet. gayreti. Evet. Ya Rabbimin emri çiğneniyor bu nasıl olur der. Olur mu der. Yani bu inisiyatif almak ve mutlaka bir şey yapmak manasına gelmiyor. Kabullenememek. Bu, kabullenememe, evet. hazmedememe, evet. takati yoksa gücü yoksa falan ama bu eder kalben. Rabbimin emri çiğneniyor bu olmaz der. Yani bu hatır, bu hatır falan der. Ve üçüncüsü Allah kuluna gayret eder. Evet. Allah kulunu kıskanır. Çok enteresan İnce ver incesi ya. tecellidir o. Ya Bunu nasıl izah edersiniz hocam? Yani Allah kulunu nasıl kıskırır? Gayur, bir ismi gayur. gayur. İsmidir, Allah gayret evet. sahibidir. Ve Allah kendinden başkasına müsaade etmez. Kabul etmez. İyyâkena'budu. Bir önceki şey dedi, yalnız sana taparız. Müthiş bir iddiadır bu. Allah böyle olmamızı ister. Ve zaman zaman gayretullaha dokunan hadiseler olduğu zaman, İlahi tokat, bazen şefkat, bazen gerçek belahüviyetine kendini gösterir. Allah kabul etmez bunu. Ve tabi sevgi şiddetliyse gayret de şiddetli. Elbette. elbette. Çok sevilene çok Elbette. Tecelli. Yani e, mesela Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti İsmail dünyaya geldiği zaman fazlaca sevindi diye, götür onu kes. Allah. Ne müthiş. Allah. Bir babaya bu söylenir mi? Düşünebiliyor Allah. musun? Allah. Onu keseceksin. Allah Allah. Müthiş. Şey evet. e, elbette Allah emrediyor. Ve... Ee, rivayet tabi, bin bir türlü rivayet vardır. Tevrat'ta da geçer, İncil'de de bu kıssa vardır, Kur'an-ı Kerim'de de ayetler vardır. Ee, Kur'an'da evladım seni kesmekle emrolunuyorum, ne diyorsun bu işe? Şu çaresizliğe bakın, baba evladına bunu söylüyor, seni kestiğimi görüyorum ben. Ne diyorsun? Evlat 6 yaşında ama Peygamber, Efendimiz'in ceddi. Babacığım neyle emrolunuyorsan onu yap, İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Derse bakın iddia da yok ha. Ben kendimi feda ediyorum falan yok. İnşallah sabrederim diyor. Evet. Beşer çünkü. Evet. İnşallah sabrederim. Evet. Ve bıçağı kaldırıyor. Müthiş manzara. Baba evladını yatırmış, bıçağı kaldırıyor. Rivayet olunur ki, ehl-i keşfin çok beyanatı var bunda, Allah-u Teala o sırada meleklere hitap etti. Bakın Adem'i halkettiğim zaman siz demiştiniz ki, sana isyan edecek olanları mı yaratıyorsun? Demiştiniz. Ben de siz benim bildiğimi bilmezsiniz demiştim. Şimdi buna bakın, bunu hanginiz yapardınız? Bıçağı kaldırmış Hazreti İbrahim. Evlat yerdeki ve İsmail gibi bir evlat. O kadar güzel ve sevimli ki. Yani bunu tabii bizim aklımız almıyor. Biz peygamber değiliz. Biz yapamayız bunu. Yani o imtihanın dehşetini bir düşünün. Bir kere indiriyor, kesmiyor. Allah bırakmıyor. Kesmiyor. Kesmeyince tabii bunlar rivayettir. Bunun adımı balası vardır. Folklorik şekilleri vardır. Çok sinirleniyor. Niye kesmiyorsun? Bıçağa sesleniyor. Bıçaktan Fasih İbranice cevap geliyor. Bıçak konuşuyor. Diyor ki Halil kes diyor. Celil kesme diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Halil kes diyor. <gülüyor> Celil kesme diyor. Ve tekrar kaldırdığında işte Allah'ın fethi geliyor. İmtihan bitmiştir artık. Semavi sesiyle Hazreti Cebrail'in gökleri titreten tekbirini duyuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Koç geliyor. Görür görmez anlıyor ki kurtuldu. La ilâhe illallahü Allahu ekber diyor Hz. İbrahim. İsmail anlıyor ki kurtuldu. Allahu ekber ve lillahi'l hamd diyor. İşte Kurban Bayramı'nda biz bunu hep İşte veriyoruz. bu tekbiri getirirken hatırlamalı. Evet. Ne oldu? Evet. Bu nasıl bir armağandır? Yani imtihanı da kaldırana evet. veriyor. Herkes evet. bunu kaldıramaz. Biraz önce siz Mirac'taki sohbeti evet. naklederken aklıma düştü. Allah habibiyle sohbet ediyor. Hiç kimseye nasip olmayan bir devlet ve orada biz bahse mevzu oluyoruz. Evet. Ümmetine dua ediyor. Evet. Ümmetini oraya dahil ediyor. Evet. Yani berabere alıyor. Evet. Bu nasıl bir devlettir? Yani gerçekte de, rüyaullah söz konusu. Evet. İnsanın anası babası aklına gelmez. Ya Değil orada ümmetini evet. unutmuyor yani. Ya. Ümmeti ve ümmeti. Evet. Sen kocaldın terk edersin sünneti. O zulfu deridi idi ümmeti ve ümmeti. Süleyman Şeravidan. <Çelebi'den. gülüyor> Yaşlandım diye kendini terk evet. ediyor. <gülüyor> e, Tabii seni alemlere rahmet olarak geldi. Allah'ın rahmetinin insan şeklindeki görünüşü Hazreti Peygamber'dir. Allah'ın merhametidir o. Alemlere rahmet olarak. Mesela bir ayeti kerimede demiyor mu? Müminlere ne kadar düşkünsün sen. Harisun aleyküm bil ara raufur <gülüyor> rahim. Ayet bu. Ha, Tevbe, evet, Tevbe suresinde ne kadar düşkünsün müminlere diyor. Allah bunu söylüyor. Ee, mesela bir zannediyorum aynı ayet miydi? Ee, sizin bir sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Hazreti Peygamber üzülüyor. Hala öyledir ha. Ümmetin başına gelen felaketler, ıstıraplar ona arz edildiği zaman zannedilir mi ki o hoşlanıyor mu acaba? Mümkün, S Mümkün müdür? Mümkün mü ki habersiz olsun? Birini veya bir şeyi sevdiğinden bahseden bunu hatırlasın. yani. Evet. Sevmek şey şey ya, nasıl olurmuş? Evet, bazen çok çok yakıcı bir şeydir. Ee, geçti. Ee, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği an cuma günüdür. O sırada bütün camilerde Efendimiz'in aline ve ashabına salatu salam getirilme anında Hazreti Hüseyin linç edilmektedir. Korkunç. Tam o ana geliyor. Yani Aha. gökler yıkılmadıysa ise Allahu Teala'nın Sabur ismine bağlamak lazım. Düştü Hüseyinat'ından Sahra-i Kerbela'ya, Cibril var haber et sultan Enbiya'ya. Onun haberi oluyor. Allah bir, Çünkü diyor salavatlarınız bana ulaştırılıyor. Böyle bir hadis var. E, o ulaştırılıyorsa mümkün müdür ki ümmetinden haberdar olmasın? Torun'dan mümkün müdür e, Ulaştırılıyorsa evet, evet. işte naat yazmak lazım. Belki bir işe yarar. Evet. Konuşalı Kazım Paşa'dan galiba. Evet. O, ya o da Abidin edilmez. Paşa. Çok iyi hatırlamıyorum. Abidin Paşa'nın olabilir. Şimdi bapta yani Allah'ın kulunu kıskanması, kuluna gayret etmesi bağlamında hadime hazretlerinden bahsediyordum. Bir hadis-i aline mealine yer verilmiş. Ey Adem oğlu, seni kendim için yarattım. Evet. Her şeyi senin için yarattım. Senin için yarattıklarım seni benden alıkoymasın. Evet. evet. <gülüyor> Şimdi günahın psikolojisi mevzu yani o sana yaratıyor, dünyayı ahireti senin hizmetine veriyor, senin için. Ama sen iki boncuya tab olup, evet efendim, o hatırı çiğneyip unutup, ihmal veya ihlal edip, ihmal ve veya ihlal edip, evet. tenezül ediyorsan, bu hakikaten ayrıca bir bir gönül suçu olma durumu Tabii. var bu işin Tabii. yani. Sadece bir teraziye koydu şu günah karşılığı bu falan olmadan evet. öte. Alvarlı Efem mermumun da yani sabır kıl her belaya. Hane-i Rahman'ı incitme. Ee, günah işleyip de Hazreti Peygamber'i incitme manasında bir mısrağı daha. Allah Allah. Sabır kıl her belaya Hane-i Rahman'ı incitme. Günahkar olma fahri alem-i incitme. Günahkar oluyorum. O niye inciniyor? Bu ne demek şimdi? Demek ki Hazreti Peygamber bizde evet, çirkinlik görmek istemiyor. Evet. İster mi hiç? İster Görünce İmmeti inciniyor. Evet. Ve sen bu sevgiyi, bu muhabbeti eğer neuzubillah karşılıksız bırakıyorsan, bırakırsan <gülüyor> evet. demek hakikaten dehşetli bir manzarayla karşı karşıyayız. Hocam bu makale bunu ben birkaç defa daha okuyup dersime çalışacağım. Bu Hakikaten çok esaslı üzerinde durulmuş. <gülüyor> Örnek bir beyt seçeceğim buradan. Bu meyanda söylediğimizsiniz. Sohbet dilerim senin ile gönlüm içinde. Kim duymaya halimizi deyar bu gece. Kadı Burhanettin. Siz Kadı Burhanettin'le ilgili de bir kitap çıkardınız. Evet, bu hafta tam onu okutuyordum. Buradan öğrencilerime selam olsun. Tam bu hafta bunun bu beyti de şerh ettik zaten. Öyle mi? Evet. Ee, Şerhe yani, ihtiyaç... Yani o evet. derse beni şimdi almazsınız. Yaşıktan dolayı muhtemelen. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> sohbet <gülüyor> dilerim seninle gönlüm içinde. Evet. Kim duymaya halimizi de yar bu gece. Biraz Sezer gibi oldum ama sizden dinleyin hocam. Estağfurullah. Yani gönlümün içinde olacak kadar özel, mahrem, gizli bir sohbet arzulamaktayım kus bakın siz. Başka hiç kimse bilmesin. Deyyar kelimesi ise tevriyelidir orada. Evet. Yani bir herhangi biri herkes demek. Kimse demek. Zamirdir. Yani kimse duymasın halimizin. Ha, deyyar de kendini gösterir ha, Deyyar ha. papaz demek. Rahip demek. Deyir kilise. Deyir kilise. Ha. Ee, 14. Ha. yüzyıl muhtemelen gayrimüslim bir mahbubbe söz konusu vardır. Söz konusudur ve Hristiyanlıkta özellikle papazın afroz edilmesinden çekinilir. Aman o bilmesin. Kerem ile Aslı'nın Aslı babası papaz değil mi? Evet. Onun evet. gibi işte. He, he. Anlaşıldı hocam. Evet yani güzel. <gülüyor> beni... Ne beni... şeydir yani asırlar boyu iç içe yaradı, yaşadığımız için özellikle e, Ermeni kızlarına çok şiir şey söylenmiştir. Memleketime ait, Elaziz'e ait Harp çok... Da çok yakıcı evet, türküler var. Harika şey. Akçik ha, miydi? Akçik. Çok evet. yaygın kız ismidir. Erkeğe <gülüyor> dua denir, kıza <gülüyor> Akçik denir. Kızlar, Se, gel seni götürem İslam Heh, içine. Onu okuyacaktım Buyurun ha, hocam. Buyur, hayır, gerisini getiremedim. ''Akçıyı yolladım urum eline, eser bağdı sabah zülfün teline, gel seni götürem İslam eline, serimi sevdaya salan o akçik. Vardım kiliseye, baktım haçına, mail oldum ardındaki saçına, gel seni götürem İslam içine, serimi sevdaya salan o akçik. Sosyolojik tarihimiz açısından da bize evet. öyle bir ders veriyor ki aslında evet. ya. yani... Onlarla böyle iç içe yaşamışsınız. İmandan taviz vermek yok. Tabii. Yani tabii. iman muhafaza ediliyor. Ee, İslam tek yani en ediliyor. beşeri aşkın terenümünde bile gel seni götürem İslam içine. Evet. Beşeri aşkın teranümüdür bu. Böyledir <gülüyor> bu işler. Beni andan kılmak dileyen sığındım ana ki şeytanı racimdir. Evet. Ve bu Kadı Burhanettin çok enteresan bir Rengi evet. Rengarenk. İlk dönemde halbuki, yani Divan Şehir'in çok olgunlaşmadığı Yok, bir dönemde evet. Timur'a toktamışa, Osmanlı'ya kafa tutan, evet. <gülüyor> devlet kuran evet. zorlu bir adam, bir taraftan da böyle incelikli bir şair, beni yardan uzaklaştırmak isteyen şeytanın ta kendisidir. <gülüyor> Mesela şöyle bir tuyuğu var. <gülüyor> Günümüz modern şiirinde bu kadar ince şey, ben rastlamadım, belki de yaşlığımdan gençler daha iyi bilirler. Şu komplimana sevgili iltifata bakın siz. ''Şol göz ki yüzün görmeye göz deme ana. Şol yüz ki tozun silmeye yüz deme ana Allah Allah. Şol söz ki sanama içinde vasfın yok. Sen bağda hava tutanı söz deme ana. Seni övmeyen söze söz deme. Madem ki senin bahsin geçmiyor sen ona söz deme. Kimin bu, bu? Kadı Burhanettin'in. O da mı kadı? Evet. Allah Allah. Ya bu adam hakikaten... Gençliğimizde ya. <gülüyor> kadı <gülüyor> ruhaletini çok severdim. genç Gençlere çok... Zaten elli küsur yaşında şehit edilmiş kendisi. Hep beşeri aşkı ama o kadar zarif, o kadar ince. Yani bir İslam alemi neler neler söylüyor mesela. Şaha senin cemalini göreyim, andan öleyim. Susamışam visaline ereyim, andan öleyim. Dün gece men seni menümle düşte görür idim. Bu rüyamın tabirini yorayım, andan öleyim. <gülüyor> şu, rüyanız, ha, evet, şu samimi söyleyiş, keşke ya da ben bilmiyorumdur, günümüz şiirinde bu kadar samimi, sıcak, rahat e, söyleşi ben rastlamıyorum. Yok evet, yani, evet. bulamıyorum yani. Çok özel. Kötü örnekler bak. verebilirim, <gülüyor> Defterde bazen kıyas yapabilirim. Fakat buna denk mısraları ben günümüz şiirinde göremiyorum peki. Evet. evet. Mutlaka benim haberim olmuyorudur. Yok yok hocam. Yok bu <gülüyor> özel bir durum bu. Özel bir durum. Ey Necati ben ana nice Müslüman diyeyim. Bu da yenilerden ama evet. yani 15. yüzyıl. 15. yüzyıl Fatih dönemi. Evet. Ey Necati ben ana nice Müslüman diyeyim. ki rakibi tutup öldürmeye kafir yerine. Rakip var ya. Bu rakip de ne? <gülüyor> sabit lofçalı sabit bilirsiniz. Evet. evet. Ee, diyor ki e, meydana geldi Naşir rakibi nemime saz. Kıldım huzuru kalbiyle ömürde bir namaz. Bu rakip diyor namussuz öldü diyor elhamdülillah. <gülüyor> Efendim, cenazesine katılmak nasip oldu. Ömrüm boyunca huzur içinde bir namaz kıldım. <gülüyor> yani o bunun nükteli söylemiş, güzel söylemiş. Harika Nabi ile 1712 yılında <gülüyor> vefatı. Sabit de güzel çok şey bir adam. Fakat Fatih merhum'e bakıyoruz. Sultan Fatih Avni. Yar için avyar ile merdana cenketsem gerek evet. it gibi murda rakip ölmezse yar elden gider. Evet. Kadı bu, yani bu bakışı da evet. farklı demek ki yani. Mıdır. Mıdır. Yani biraz da yaşanmışlıktan izler de sunuyorlar. Belli yani bir ızdırap var, bir şey var. Mesela özellikle üçüncü selim'in kendisi yazıp bestelediği, zannediyorum. E, ya sultanı yagah, gâht, sultanı ya da Susediladır. Makamını şu anda hatırlayamadım. Söz de ona ait, üçüncü Selim'e ait. Ağyara yar yâr olmuş, bir şak mi bu havadis? Gülşüme erdi bilmem, gerçek mi bu havadis? Halim olup diğer gün hun oldu kalbi mahzun, ağyarı ede memnun, gerçek mi bu havadis? Bunu bestelemiş, kendisi yazmış. Allah Allah. O kadar samimi ki. Yani bunu bir adam sultan da olsa boşuna yazmaz. Şimdi Türkçeden Türkçeye bir tercümele hocam. Dört misafir okudunuz, Hı -hı. Lütfeder misiniz? tane tane tercüme edelim. <gülüyor> Ağyara yar olmuş, bir şek mi bu havadis? He, yar... Ha, başkası. Eşler ayağa olmuş. Acaba şüphesiz mi bu? Yani bu doğru, doğru mu? mu acaba anlamda? Bir şek mi derken, hakikat mi, gerçek ha, mi anlamda? Şüphesiz mi, evet. Ağyara yar olmuş, bir şek mi bu havadis? Güşüme erdi bilmem, gerçek mi bu havadis? Suylama geldi ama doğru mu bu doğru do acaba? Doğru mu acaba? Hâlim olup diğer <gülüyor> gün, bir anda hâlim değişip değişti. Hun oldu kalbi mahzun. Mahzun kalbimize kan doldu. Hun oldu mahzun. kalbi mahzun. Avyari ede memnun. Gerçek ha. mi bu havadis? Olabilir mi böyle bir şey? Yabancıları sevindirdi. Evet, başkasına iltifatlar etti. Memnun etmek iltifattır. Lutuf, lütufta bulunmaktır. Olacak şey mi bu? Demeye getiriyor işte. Aşıkların yegane derdi. Evet. Yani kendine ettiği eziyet evet. eyvallah. Da. En samimi şiirlerimiz kıskançlık üzerindedir. Ve günümüze kadar böyledir. Gerçi bazıları biraz zorlama ama ee, yine çok sevilmiştir işte, sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın, sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Annen bile bulursa seni cana yakın, inan benim bağrım kan olur. Faruk Nafiz'in bu. Ama Necip Fazıl'ınki en güzel kıskançlık o. Bayılıyorum ona, gençliğimize de okurduk onu. Ee, sen kaçan bir ürkek ceylansın dağda, ben peşine düşmüş bir canavarım. İstersen dünyayı çağırayım dağda, bir sen varsın dünyada, bir de ben varım. <gülüyor> Ve sonu şiirin ee, ölürsün kapanır yollar geriye ben mezarla sırdaş olur beklerim varılmaz hayale işaret diye başucunda bir taş olur beklerim Allah Allah Allah Allah şu inada bakın şu kararlılığa bakın <gülüyor> <gülüyor> Faruk Nafiz dediniz gayret kıskançlık meyanında bir sarı yaprak gibi büyüştü <gülüyor> gönlüm yoluna Buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz evet. benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna. Hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz. Bin fersahtan duyarım. Kimle gülüştüğünü alnından öz kardeşin öpse ben irkilirim. Değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim. Bilirim. Çok vay, vay vay vay vay vay. Evet. Yani şimdi çok genç dostlarımıza, kardeşlerimize bu gayreti Hissettirmek lazım. 3 yani. yaşında bir kardeşim var seni ondan bile kıskanıyorum <gülüyor> diye şairden söz etmekle. <gülüyor> yani evet. bu nasıl bir kıskançlıktır? Bu nasıl bir Ve şeydir yani o çok somuttur tabii kişinin sevdiğini paylaşmaması. İlla de bu bir kişi o, mesela vatan da paylaşılmıyor. Akif'i Akif'den kıskançlıktır işte. Evet. Kıskançlık duygusu olmasa Mehmet Akif çok muhterem ehli iman, alim bir veteriner olarak tarihe gömülüyor. Haberimiz de olmayacaktı. Değmesin mâbedimin göğsüne nâ Bakın bu ne demektir? Zirve. Kabul etmiyor evet. işte. Mesela Bülbül de <gülüyor> ne diyor? Ee, kendi kendine kahrediyor. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız kansız evladı. Serapa garbaç iğnettimde de çıktım hak ecdadı. Şu muhasebeye bakın siz. Hocam. Tekrar arz edeceğim ben. Nedense dikkatim bir dağılış. Ne, <gülüyor> ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım haki ecdadı. Ne iflastır, ne çöküntüdür, ne yıkıntıdır ki doğunun ben kanı bozuk evladı. Kendi kendine söylüyor. Kendine söylüyor. Baştan başa batırlara çiğnettim ecdadımın toprağını. Yani ben öyleydim daha iyiydi. Demek bu kıskançlık ya, değil mi ya. ve son derece samimi, Akif'i evet. Akif yapan buzdıraptır evet. evet. son derece samimi. Allah rahmet eylesin. Ya demek ki gayreti yoksa, yok. olmaz hiçbir değil. şey yok. Tabii, yani. tabii, olmaz, mümkün değil, tabi tabi olmaz. Hümay-ı evci, Aa, baki merhumu kendine de hatırlama şimdi. Evet. Hümay-ı evci izzet gibi gayretsizden ey baki, Mahabbet şem inne şehper yakan pervanemiz yeyidir. Evet. Ohuma kuşu var ya. Evet. da falan ya. Havasından geçilmiyor, gölgesinde devletler var ya. Gayreti yok onun pervane mumda can veriyor. Gayreti Tabii. canına mal oluyor. O yeyidir. Evet. Çok yüksek bir zirve evet. yokluyorlar efendim. Sanıyorum la Edriden duymuştum. Ya çeviridir ya da şiirdir söyleyişi, kelimelerin dizilişi aklıma gelmiyor. Ancak harika bir bikr mana hayal oyunu. Şimdi e, şiirde ayet ya da hadisi hiç bozmadan kullanmak malumdur, iktibat sanatıdır. Kullanılır. Evet. Örneği yani? var, epey var. var. var. Mesela, ''Ey fuzuli, yar yolunda can verirsin akıbet, işidenler diyeler inna ileyhi râceûn.'' <Gülüyor> ayeti, ayeti kullanıyor. Evet. Şimdi Nebe suresinin son ayetinde Amma var ya, amma denir. Evet. Nebes Suresinin son ayetinde Allahu Teala kafirlerden bahseder. O gün ki dirilirler, haşir için kalkarlar. Kafirler o gün derler ki, keşke, Keş, toprak, olsaydık. keşke toprak olsaydık. Ya Leyteni kün tuturaba, keşke toprak olsaydık. Şair bunu alıyor, diyor ki, kafir rakip, onun ayağının tozu olduğumu görünce. Sevgilinin ayağına tırab olduğumu görünce dedi ki yarla iteni gün Allah Allah. <gülüyor> Nereden nereye? <gülüyor> yani anormal bir hayal gücü, müthiş hayal gücü. İşte çağımızda buna çok ihtiyacımız var üstadım. Evet. Yani biraz evet. hayal öldü. Bahçeye hayal. kaçabilmek, yani biraz evet. böyle bir ferahlayabilmek. Bu üç boyuta illa sıkışıp kalmaya. Evet. evet. Ve e, gluv tabi bunlar hayal mübalağa da mübalağa. Bir Arap şairinin tercümesini Birini hicvediyor. Hicvettiği kişi tabii kötülüyor, hakaret ediyor, onun cimriliğini anlatıyor. O kadar cimriydi ki bir eli e, Şam'dan Sanay'a yani Yemen'e kadar uzun olsaydı ve Şam'la Yemen arasındaki çöllerde her bir kum tanesi bir dikiş iğnesi olsaydı ve Hazreti Yakup'la Hazreti Yusuf Beri'den gelseydi, Hazreti Yakup deseydi ki Züleyfa Yusuf'un Züleyha Yusuf'un eteğini yırtmış, bir iğne ver, dikeyim deseydi diyor, vermezdi. Allah! <gülüyor> Hayal Allah gücü Allah. bu kadar olur ya. Allah Allah! Yani çok da ya tehlikeli insanlar ya. <gülüyor> bu kadar Şairler olur. böyle. Ha, muazzam, muazzam. Evet. Hayal gücü bu işte. Yalnız hayaller buralarda uçabildiği zaman, böyle kanat açtığı zaman galiba daha bir tatlı yaşıyoruz. Ve Tabii bu mi? soğukluk, başta verdiğiniz ya bir Amerikan esprisi, bilmece diye soruyor. Buz gibi. Buz gibi, bu Ruh, yani ruhsuz yani, yani bu, incelik yok, nükte yok, evet. insana cız, böyle cız dedirten bir yer yok. Kıldı bir dilber yok. Ahmet çeke cevrini ve lütfun göre yer. Gör Ey şefkati ağzı şahici han, yandım Yalnız elinden. Yani ben. Kahrını ben çekiyorum, lütfunu başkası evet. görüyor. Olur mu yani? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olur mu yani şimdi sanki Osman Nevres'in. Senden bilirim yok evet. bana bir fayda ey gül gül yağını eller sürünür çatlasa, çatlasa bülbül. bülbül. Etsem de abestdir sitemi harete gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Aman ya Rabbi ben devam ediyorum burada bir iki örnek daha. Hocam son 4 dakikadayız. Son üç buçuk dakikadayız. Allah ömrünüze bereket versin cümle Yani cümlenizin efendim. Ey geyüp gülgün de madem azmi cevla neyleyen her taraf cevlan edip döndükçe yüz kan eyleyen, Fuzuli gelirken belli oluyor ama. Evet, bunu işlerde okuttum bu hafta, hepsine selam olsun. Varit. Bu hafta bunun dersini verdik. <gülüyor> ey benim mahrum edip bezmi visalinden müdam Gayrı hanı iltifatı üzre mihman eyleyen, Gayrı hanı iltifatı üzre mihman eyleyen, Ey de madem reşk benim kanım döküp, Mey içip ile seyide gülistan eyleyen, yani izahla kafa yormayacağım ama yani son beyt. <gülüyor> yani Milleti yormayacağım. Seyircileri evet. yormayacağım. Kıskançlık kılıcıyla benim kanımı döksen, Döken... başkalarıyla neyi iç? Ah yani, diyor. Gül, ah. gül bahçelerinde gez. Allah Allah. Ya, cismimiz ne oldu ki bizden eyledin bizarlık? Biz gamın çektik, sen özgeye ettin gam harlık. Sizde adet bu mudur? Böyle mi olur yarlık? Hani ey zalim bizimle ahdü peyman ettiğin. Aynı suçlama edasıdır. Allah Allah. Hesap soruyor. Hocam, e, girizgahın bir kısmına e, yetti program. Allah kısmet ederse tekrar bir ay sonra beraber olduğumuzda kaldığımız yeri ben tutacağım. İnşallah. Allah ömrünüze bereket versin. Sayeniz meşgul olsun. Talebelerinizi de buradan selamlar edelim. Bazı öğrencilerim isim vererek selamlarını İsmarlatılar burada söylemiş olayım. Bilhassa Sinan Ak. Ve aleyküm selam. Temasta kuruyor maşallah gayretli. Katılan buradaki sevgili dostlarımıza, gençlere, hanım kızlara, delikanlılara ayrıca teşekkür ediyoruz. Burada bulunmak isterseniz Instagram üzerinden talebinizi iletebiliyorsunuz. Diyanet televizyondaki bu programda misafirimiz olmaklığınız mümkün. Bundan memnuniyet duyarız. Vaktinizi ayırabilirseniz tabii. Sevgili seyirciler, her şeyin bir sonu var. Ömür gibi işte bu da. Ecelden aman varsa haftaya, bugün yine burada olacağız bir başka hocamızla ama hocamla dört hafta sonra onu sayın, bir, iki, üç, dört hafta sonra <gülüyor> yatacağız kalkacağız hocamla. <gülüyor> yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizi duada unutmayın, nasıl dua edeceğiniz hususunda sizi yormamak adına her zaman söylüyorum. Ölürken gülsün diye dua edin, Efendim, gülerek ölsün diye. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize katıldığınız için, seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Dünya ve ahiret acizane dua ediyor. Dediğimiz gibi dualarınızı bekliyoruz. Hocamla tekrar görüşmek üzere. Size de hayırlı akşamlar diliyorum hayırlı hocam. Aşamlar, hayırlı yolculuklar. Bana döneceksiniz ol. herhalde. Teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Sağ olun.